Sergileyen arkadaşlarınız vardı ki, eğer bunlar o dönemde olsalardı, zannediyorum Halid'in yerinde olurlardı. Eğer Hazreti Halit lütfen tenezül buyurup başım ayağının altında kaldırım taşı olsun aslımızı şereflendirseydi zannediyorum o da bu çağdaki insanlardan birisi gibi olurdu. Kılıc kılıcına derdi ki, hele semsik şimdi bir süre kınında dur, benim yapacağım şeyler var. Devir, kılıç kullanma devri değil. Devir, Kur'an'ın elmas düsturlarıyla Allah'a yürüme devridir. Devir, mektep açma devri. Devir, aya hazırlık kuşlarına açılma devri. Devir, toplumu fethetme devri derdi, zannediyorum. Zannediyorum, Ukve bin de aynı şeyleri söylerdi. Ve zannediyorum, Halid'in dengi Alaül hadremi, o da aynı şeyi söylerdi. Sa'di ibn-i Vakkasu da aynı şeyi söylerdi. Bunlar yaşadıkları zamanı çok iyi kavrayarak, hususiyle arkalarındaki yönlendiriciler tarafından çok iyi yönlendirilmiş ve her birerleri sahi, cehdi, gayretiyle rantap hale getirilmiş üstesne insanlar. Bir tabi'in dönemi vardır, geçiyorum sahabi dönemini. Bu dönem bir yönüyle fitnenin gemi azı aldığı ve Yahudinin rolünü çok iyi oynadığı bir dönemdir. Tahribata, ifsadata çok iyi. Demek meseleyi belki kendi buhutları içinde anlatırken diğer fazdan dolayı maruz kalarak söylediğim bir şeyle öyle söyleme mecburiyetinde kaldım. Ama yine de rahatsız oldum. Çok iyi demek değil, çok müthiş, çok ürpertici rolünü oynadığı bir dönemdir demek. Bu dönemde kan gövdeye götürüyordu. O hakperest sahabi en küçük haksızlıklar karşısında isyan ediyordu. Öyle bir haksızlık karşısında Peygamber'in köyü Medine'yi dahi taş taşın üstünde kalmamak üzere yerle bir edebilirlerdi. Çünkü onlar için hak çok önemliydi. Hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmemelidir deyip yollara dökülmüşlerdi. Ve bu orada her şey yapabilirlerdi. Onun için Ali Muaviye ile Talha Ali ile Zübeyir Dayısının oğlu Ali ile Hz. Aişe Ali ile karşı karşıya geliyor. Ve insanlar birbirleriyle hesaplaşıyorlardı. Ve işte bu dönemde bu dönemi çok iyi kavrayan, devrin karakteristik yanlarını çok iyi kavrayan insanlar, insanların vicdanlarını daha ziyade Allah'a kulluğa, muhasebeye ve mürakebeye tevcih ettiler. Çünkü insanlar Allah nezdindeki yerleri itibariyle derinleşirlerse, bu gayleleri aşabileceklerdi. Yoksa dünyayı yine dünyaya ait kriterlerle, dünyaya ait değerlerle değerlendirirlerse, pek çoğu çok hatalara gireceklerdi ve netekim gerekli olan kriterleri kullanmayanlar bu hatalara da girdiler. Hariciler girdiler, nasibiler girdiler, rafiziler girdiler. Her birisi farklı, bazen birbirine, bazan birbirinin yanında hatalar irtikab ederek değişik dengesizliklere sebep oldular. İşte bu dönemde Sonra sizinle alakalı arz edeceğim bir husus var. Onun için çok önemli üzerinde duruyorum. Bilhas altını çizerek ifade ediyorum. Bu dönemde nazarların ibadeti taata çevrilmesi çok önemliydi. Onun için Said ibn Müseyyep gibi tabiinin büyükleri ki, İmam Şafii Hazretleri onun naklettiği şeyleri mürsel denir. Sahabeyi katmadan sahabinin sözleri arasında mütale eder, bu onlar iştihada esas olarak alırdı. Tavus bin Kaysan gibi, Üveysül Karani gibi bizim insanlarımızın Veysel Karani dedikleri tabiinin büyük imamı, Rabbani, hak dostu İbn Sirin gibi, Muhammed İbn Münkadir gibi insanlar kendilerini ibadet tahta vermişlerdi. Hilye ve Tabakat kitapları bunlara ait menkübeleri naklederken, bize mübalağa gibi gelen şu çerçeveler içinde naklediyorlar. Taus bin kaysan gibi kimseler her gün bin rekat namaz kılıyorlardı. Esret bin gezidin o dasitani halini size haber vermiştim. Her gün damının üstünde sabahlara kadar bir sütun gibi duran bu insan, ki neha mektebinin yani el-kame ile başlayan, i̇bn Mes'ud'un ayağının tozu tutia gözlerde mektep talebelerinden Esved bin Yezid El-Kamen'in akrabası İbrahim Nehay'inin akrabası Hammadi bin Ebi Süleyman ki Ebu Hanife'nin üstadı fıkıh üstadı yetiştiği medrese ki Ebu Hanife mektebinin kurucuları Esved bin Yezid bunlardan birisi sabahlara kadar o fitne döneminde damanın üstünde namaz kılar Seyyidin Hazreti Musa Aleyhisselam belli bir şeyi temsil eder peygamberlik adına. Bunları Füsus'ul Hikem'inde Muhyiddin İbn Arabi anlatıyor. Füsus fas demek, fas da yüzük kaşı demek. Peygamberlerden her bir peygamber o yüzük kaşlarından birisidir. Kimisi Zebercet, kimisi yakut, kimisi zümrüt, kimisi akik, kimisi mercan, kimisi lülü. Seyyidin Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'ın Masar olduğu değişik isimleri itibariyle ayrı bir hususiyet ifade eder. Bir yönüyle celali bir zattır. Bir yönüyle eşya ve hadiselere açık bir insandır. Yani şöyle denebilir, perde arkası açık olmakla beraber aklı ilimlere ve pozitif ilimlere açık bir insandır. Çünkü Yahudiler neşet ettikleri muhit aldıkları terbiye itibariyle Maddeci olduklarından dolayı. Seyyidine Hazreti Mesih gibi bir insanı Hazreti Musa'nın tadilinden evvel karşılarında bulsalardı, Seyyidine Hazreti Musa çok yabancılık çekecekti. Onlar da Hazreti İsa'ya karşı çok yabancılık çekeceklerdi. Kur'an'ın değişik ayetleriyle, ben bana ait olması itibariyle bir yakıştırmadır bu. Öyle bakabilirsiniz ama bana önemli geliyor Hz. Musa onları kendi dünyalarıyla da bilen ve tanıyan bir insandır. Onun için bakın, yani birbirlerine yaklaştığı noktalara bakın kavmiyle. Kavmi ona der ki, evet, bu hakka Hz. İbrahim'de derini keyfe tuhi'l mevta vardır da, İsrail oğullarında, لَنْ نُؤْمِنَ hatta نَرَ Allah جَهْرَةً Güzel bir anlattıkların güzel, asan da güzel, elin de güzel, sen de güzel, Rabbin de güzel. Biz de bu güzeller güzelle peyrev olma ve dolayısıyla güzellere peyrev olan elbette güzeldir. Aşıkları nazil atar cinana güzeller, biz de bu güzellere takılıp onların sevkiyle cennete girmeye teşneyiz. Ama açıktan açığa göster de Rabbimize inanalım derler. Bu, materyalist bir cemaatin, gözünün gördüğünden başkasına inanmayan bir cemaatin, her şeyin maddeden ibaret bir cemaatin, aklı gözüne inmiş bir cemaatin temel düşüncesidir, temel felsefesidir. Bu hayatını bunun üzerine kurmuştur. Zannediyorum siz bu Yahudi felsefesinden gelince, Mark, Karl Marx'ın geçtiği yoldan geçersiniz zannediyorum. Çünkü aradan bunca yıl geçtikten sonra gelecek, her şeyi maddedarıya, hatta dini, imanı, güzel sanatları, estetiği bile işte o maddenin bir yerinde yerleştirip onunla izah eden karl Marx'ı çok daha o ilk İsraillerden farkı olmadığını göreceksiniz. Zannediyorum. Yani o yolu takip edince لَنْ نُؤْمُنَا hatta نَرَ Allah'a جَهْرَةً لَنَّ anlatıyorlar. Bu len kelimesi Arapçada fiillerin başına, müzar fiillerin başına gelen bir kelimedir. Bir hal Bir zahirde icrası vardır, nasp eder. Hatta nükteciler, işaretçiler ondan da mana çıkarabilirler. Bir de manası elbette katiye mekatibeten demektir. Hatta bazıları Ebet manasını vermişler. Fakat Kur'an'da başka bir ayet Ebet manasına gelmesine manidir bunu. Len ebrehal <gülüyor> ard hatta yezeneli ebi. Lenle anlatıyorlar. Katiyen katıbeten, mümkün değil. Len nü'mine hatta nerallaha cehreten. Açıktan görmedikten sonra iman edecek değiliz. Fakat bu cemaat böyle olduğundan dolayı Hz. Musa aleyhisselama o cemaate ait bir kısım hususiyetler vermiştir ki onları bu pozitif düşünceleri bir yönüyle bu aklilikleri, bu mantıklilikleri içinde yakalasın. Bütünüyle o cemaati çok yadırgamasın. O cemaatta bu türlü meseleleri açık olan peygamberini yadırgamasın yani. O bakımdan bakın Hz. Musa da şöyle der yani farklı bir peygambere yakışır edeb içinde. Evet. Ve lem ma'a Musa li Musa mikatımıza geldi ve kellemuhu ve konuştu. Tale Rabbi erini anduri Görün bana bakayım sana de. Bu aynı zamanda bunu peygamber mantığıyla söylüyor. Hatta kelamcılar derler ki, eğer Allah görülmesi söz konusu olmasaydı ki bazılar öyle diyor, Ayşe validemiz o itikattadır. La tüdrikul absar ve huve yudrikul Allah'ı basarlar, basiretler idrak edemez. Allah görülmez, iade edemeyiz. Çünkü biz muhatız. Allah muhat değildir. Muhat olan bir şey namütenayi iade edemez, der Ayşe Valdemiz. Bir tevcihi var onun. O yorumlanabilir. Onun üzerinde durmuyorum. Ve kelamcılar derler ki eğer Allah görülmeyecek olsaydı Hz. Musa gibi ulul azim bir peygamber Allah'ım bana görün bakayım sana demezdi. Demek bu işin bir mahmili var ki olabilecek bir şey ki mümkün ki Hz. Musa bunu istedi. Bu bir peygamberdir yani. Sen gibi ben gibi birisi değildir. Fakat bu peygamber öyle bir peygamberdir ki, yani bir ölçüde kavmini anlayacak bir peygamberdir. Kavmini anlamazsa onların kullandığı dili kullanamaz. Kur'an-ı Kerim diyor ki, her peygamberi kendi kavminin diliyle, bir yönüyle belki anlayışıyla, hayat ve sefesiyle onu kavrayacak şekilde öyle gönderdik diyor. Efendimiz Arap'ın içinden zuhuru, o beyanıyla zuhuru, bu da üzerinde durulacak hususlardandır. Bu itibarla şimdi bir meseleye getiriyorum yani. Seyyidine Hazreti Musa'nın bir yanı var. Öyle bir yanı var ki bu derin yanı. Seyyidine Hazreti İsa'da yoktu bu yanı. Hazreti İsa karşı bir kutbu temsil eder. Hazreti Musa ile tadil edilen bir cemaat, Hazreti İsa'da daha bir ileriye götürülür tamamen süprtüalist demeyelim. metafizik hayata dönüş, varlığa dön dönük bir düşünce bir mülaza demeyelim. Fakat ruhani yanı ağır basan bir insandır. Bu İsrailoğullarının o ölçüde bile Cenab-ı Hakk'a te tevecühlerini yetersiz buluyor, daha derin bir ruh insanı olarak peygamberlikle serfraz kılınıyor ve onlara gönderiliyor. O da bu işin mana yönünü temsil ediyor. Çok sıkı durum bir, bir önemli bir olsa dikkatinizi arz, dikkatinizi arz edeceğim. Şimdi Hazreti İsa'nın bu ruha dönük ruhiyanın ağırlığı müsellem. Hazreti Musa'nın da o yanın ağırlığı müsellem. O yanın ağırlığı müsellem idi ki Hazreti Musa'nın. Hazreti Musa karakterinin dışında kavmine bir peygamber olarak onların dilini, halini anlayan ona göre donatılmış, ona göre programlanmış, ona göre zenginleştirilmiş bir içle, bir iç alemle gönderilirken her şeye rağmen bir yönüyle Hazreti İsa gibi değildi. Onun için bah dikkat buyurun. Hızır aleyhisselamdan ders almak suretiyle o cepheye ait o gediği bir noktada telafi etti. Telafi etme lüzumunu duydu. Mana alemini eşyanın perde arkasına melekut alemine açılma işini Hazreti Musa olarak değil de fakat o mana alemini temsil eden ruhanilerden bir ruhaniyle o alem hangi alemse berzah alemi midir? Misal alem midir? Yoksa bizim şu dünya alem midir? Bu yolculuk misal midir? Berzah midir? Yoksa aynen cismani varlıkla yapılan bir yolculuk mudur? O deniz boğaz iç midir? Nil nehri midir? Sefte boğazı mıdır? Herkül Burcu mudur, neresidir? Bir şey söylemiyoruz bu mevzuda. Hz. Musa bir seyahat yapıyor. Mahiyeti bir şeye göre programlanmış, bir şeye göre doldurulmuş, bir şeye göre donatılmış o. O kendi kavmine karşı öyle olması lazım. Kavminin halini, dilini anlaması, onlara göre içinden geldiği gibi konuşurken onlara göre konuşması için öyle programlanması lazımdı ve Allah... Alâmul onu öyle programlamıştı. Fakat seyyid Hazreti Musa Aleyhisselam o manevi seyru seyahatını, seferini bir dille ifade edecek olursak seyir ilallahını, seyir-i illahânı, seyir, seyir min Allah'ını yani Allah'a müsaferetini, Allah'ta müsaferetini, Allah'tan müsaferetini Hızır rehberliğinde yaptı. Hazreti İsa'ya verilen şeyler böylece aldı. Ve bir peygamber mahiyeti içinde geliştirerek bunu Hızır'dan ders aldı, Hızır'ın önüne geçti. Bazen ümmi bir şey, yani bazı kimseleri yetiştirir diyor, onlar yetişir, olgunlaşırlar. Bu defa şeyhlerinin şeyhi olurlar. Hz. Musa şeyhi, Hızır'ın şeyhi oldu. O mana ve melekut aleminde de onun önüne geçti. Şimdi zannediyorum mesela soruda sorulmak istenen şey işte bu yoldur. Yani onun ruhani seyri seyahatı. Yoksa Hazreti Musa'nın Tevrat'ı tebliğ etmesi, diyelim Amerikalılarla savaşması, kendi vefat ederken bu vazifeyi bu bizim gayeyi hayalimizdir. Yuşe bin Nuna bırakması. Bunlar zaten yapılıyor ve Efendimiz Ali'ül Ala'sını yapmış. Hazreti İsa'nın meselesi, Hazreti İsa o meseleyi temsil etmiş, Ali'ül Ala temsil etmiş. Bu Hazreti İsa'ya ait Mesele Hz. Musa döneminde Hızır aleyhisselam tarafından allah Alem temsil edilmiş. Burada yine bir boşluk olmasın diye ayrı bir husada dikkatinizi zica Kur'an-ı Kerim hem Efendimiz'i hem de ümmeti Muhammed'i Tevrat'ta anlatılırken de ki şöyle anlatılır, İncil'de anlatılırken de şöyle anlatılır, bakın farklı şeyler. Tevrat'ın cemaati maddi bir yönüyle maddeye çok önem veren materyalist bir cemaattir. Fakat Tevrat'ta ahir zamanda gelen makamı cemin sahibi, yani hem Nuhiyeti, hem İbrahimiyeti, hem Museviyeti, hem İseviyeti şahsında toplamış. Makamı cem tasavvufta esasen farkın karşılığıdır. Ben o manada demiyorum da, biraz füsus açısından Efendimiz hakkında ferdi ferit demesi, gavsiyeti, kutbiyeti belayetinde toplayan bir insan olması ve nübüvetiyle bütün peygamberlikleri hülasa etmesi açısından, Hakkat Ahmediye dolaşa dolaşa gelmiş lan dedim yani. Bütün peygamberlerin hulasayı efkarı ve hulasayı davalarını nefsinde toplamış bir zat olması itibariyle <gülüyor> ayrı bir yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsini camidir. Bu camiyet Hz. Musa döneminde de ele alınmıştır. Hz. İsa döneminde de ele alınmıştır. Fakat bir yönüyle maddeye çok açık, dünyaya çok açık. İşte bu cemaatin kitabında Ümmeti Muhammed anlatılırken esas bu ümmetin telifçi bir ümmet olduğu anlatılıyor. Yani başka şeyde bir şey arama lüzum yok. Bu ümmetin her şeyi telif eden bir ümmet olduğu anlatılıyor. Bakın Muhammedur Resulullah وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاوَ عَلَى الْكُفَّرِ Küfara karşı şiddet. رُحَ beynehum. Bunlar hepsi alemi emre dair şeyler. Alemi halk değil. Cisim alemi, ceset alemi değil. Alemi emir yani. Ruh alemi Kalb alemi, sır alemi, kafi alemi, ahfa alemi. Bir kısım letaif keşfettim fakat tam tespit edemedim dedi. Yani min vera hicab. Başka latifeler alemi diyeyim. Ruhemâv beynehum. Bir bakın. Alemi emra ait. Terâhum rükkâhan sücceden. Rükû ve secdede görürsün. Huzusiyetler. Yebteûne fadlen minallâhi ve rıdvânâ. Allah'tan fazl ve rıdvân beklerler. Allah'ın sadlığın ve rıdvanın derler. Simâhum fi vucû min eseri s Alınları secde izinden bellidir. Simalarından tanırsın onları. Ahirette tanınmalarının emaresi de odur. Allah Resulü ümmetini alınlarındaki secde izlerinden, abdest uzuvlarındaki abdest izlerinden tanır deniyor. Şimdi Tevrat'ta ümmeti Muhammed yani Cem'in sahibi ümmeti Muhammed anlatılırken daha ziyade ruhani ağırlıklı olarak anlatılıyor. Yani ruha ma'u teraham namazıyla, niyazıyla, re'fetiyle, şefkatiyle, alınlarındaki secde izleriyle, teheccüdleriyle, kıyamlarıyla, kuğutlarıyla anlatılıyor. Tevrat bu. Şimdi bir taraftan Hz. Musa'nın kendi cemaati, yani bu ideal cemaattir. Allah'ın makbulu bir cemaattir. Yeryüzünde Allah'ın matmahı, nazarı bir cemaattir. Öyleyse böyle olun ve kurtulun diyor Hz. Musa'nın cemaatine. Fakat bir diğer taraftan da diyor ki işte ümmeti Muhammed budur. Bir yanı budur onun ümmet-i Muhammed'in. Şimdi buraya kadar okuduktan sonra Kur'an-ı Kerim "Nethar <gülüyor> uzalika diyor. Ümmeti Muhammed'in Tevrat'ta misali bu. Tevrat böyle anlatıyor onları. Ve meselün fil İncil, İncil nasıl anlatıyor? Kezerin ahrace şatabun. Alemi halktan anlatıyor. Tıpkı bir ekim bir tohum gibi madde. Ahrace şat'hu, rüşeymini topraktan dışarıya çıkardı. da kalınlaştı. Festev ala suh, derken ayağı üzerine doğruldu, dikildi. Yu'cibu zurraa. Öyle bir görkemle arz-ı endam etti ki tohumu atan bile şaşa kaldı diyor. Şimdi görüyoruz ki bunlar da tamamen alemi halka ait. Ama nerede anlatıyor bunu İncil'de? Meselun fil İncil. Kimin kitabı İncil? Tamamen ruha yönelik olan insanın kitabı. Ne diyor orada? Gayeyi hayal olarak diyor ümmeti Muhammed'in ahlakı Hazreti İsa'ya. Gerçi sen bir meseleyi tadil için böyle geldin ama fakat gerçekten zirveyi tutacak ümmetin vasfı işte bunlardır diyor. Şimdi bir yönüyle maddeye açık bir cemaatin peygamberine anlatırken daha ziyade meseleyi ruh endeksli olarak ele alıyor. Manaya açık tamamen ruhani denebilecek. Ve ruhaniliği de ta baştan öyle planlanmış, öyle programlanmış. İsterseniz aklıma da geldi onu da arz edebilirim. O zata da anlattığı şey diyor ki siz işte ümmeti Muhammed gibi olun çünkü onlar ideal bir ümmettir. Ümmeti Muhammed gibi olmanın yolu da esbaba riayet edeceksiniz. Tohumlar gibi olacaksınız, başak salacaksınız. Gelişmeleriniz şöyle madde planında şöyle olacak. İşin maddi yönünü ihmal etmeyeceksiniz diyor. Demek ki biz iki ayrı kitapta iki ayrı şekilde anlatılmışız ama bu iki parça bir araya gelince kırık plak gibi yan yana gerçek Muhammedi besteyi dile getiriyor. Arz edebildin mi bu husus? Burada geriye dönüp bir usta daha dikkatini çekeceğim. Bu Allah'ın, allamul kuyup olan Allah'ın ilmidir. Kur'an tefsirine girdim ben size cevap vereceğimi. Allamul kuyup olan Allah'ın ilmidir. Ancak Allah bilir bunları. Ve Allah bize delirttiği kadar ancak diyebiliriz. O susturursa denecek şeyi bile diyemezsiniz. Şimdi böyle gelişik güzel bunlar Allah Celle Celaluhu, Hz. Musa'yı bir cemaat içinden alıp gel işte sen, şu çizgide, şu karakterdeki cemaate peygamberlik yap demiyor. Seyyidin Hz. Musa da annesinden dünyaya gelir, gelmez Kur'an-ı Kerim değişik yerlerde uzun boylu anlatıyor. Kendisini bir selenin bir sepetin içinde Firavun'un sarayında buluyor. Maddeden başka bir şey bilmeyen bir sarayda buluyor. Bu dersi çok iyi alması lazım. Çünkü İsrail gibi materyalist bir cemaate peygamberlik yapacak. Babası bellidir. İmran. Annesi bellidir. Büyük bir kadın. Belli bir anneden, bir babadan doğmuştur. Espat tamdır. Yani bir sperm, bir yumurta izdivacıdır. Ve sonra Firavun sarayına gelmiştir. O sarayda hiç mananın şemmesi yoktur. Her şey madde etrafında dönmektedir. O kadar materyalistir ki bu insanlar, ölülerini bile tahnid ederler, mumyalarlar ve bu suretle cenazelerine ebediyet kazandırmak isterler. Çünkü toprağın arkasında Allah'ın lütfedeceği bir ebediyete inançları yoktur bunları. İşte Seyyidin Hazreti Musa her yandan dersini alacak böyle. Allah ile onu teyit buyuracak ama fakat materyalist insanların halini bilmesi lazım. Materyalistin bataklığını tanıması lazım. Maddeciliği bilmesi lazım. Çünkü maddeci bir cemaati Allah onunla tadil edecektir. Ağzedebildin mi? Bunu koyun bir tarafa, şimdi bir de Hz. Mesih'e geçin. Öyle bir mübarek ki, başta annesinin dünyaya gelmesi, aşılama, yumur, onun sipermi, dua. Hz. Meryem validemiz dua ediyor, annesi de bana bir çocuk ver diyor, Manastıra ben bunu diyor hadim olarak vereyim. Başta bir çocuk oluyor, Kur'an-ı Kerim anlatıyor bunu. Kız olunca da ah ediyor, kız oldu diyor. Telehü teessüf. Hatta maan ilminde bunu bu meseleye misal olarak verirler, edebiyatçılar, belaçılar. Başta yani Hazreti Meryem duadan meydana geliyor. Mana, alemi emre bir şeydir. Bu defa Hazreti İsa dünyaya gelecek baba yok. Esbab altüst oluyor. Afife bir kadın, erkek deyince terliyor. Ve bu kadından erkeksiz bir çocuk oluyor, dünyaya geliyor. İlahi nefka. Nedir ilahi nefka? Allah üflemiştir, olmuştur. Spermin yaptığı şeyi yapmıştır. Cibril temsil etmiştir. Mini bir esbab olmuştur. Hiç sebep yok yani, hiçbirinde. Şimdi bu insanda alemi emrin temsilcisi olarak geliyor. Tamamen manaya programlanmış olarak geliyor. Ve bunların hiçbirinde rastlantı yoktur. Hz. Mesih kendi alemine ait büyüklüğü temsil ediyor. Hz. Musa Ülül Azim peygamberdir bunlar. Beş büyük peygamberin ikisidir bunlar. Hz. Musa da kendine ait bir büyüklüğü temsil ediyor. Ve bunlara ait büyüklükler kendi kitaplarında anlatıyor. Bunların ikisi ümmeti Muhammed'in vasfı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vasfı olarak anlatılıyor. Çünkü o tek ayetin başında Muhammedur Resulullah var. Muhammed Allah'ın Resuludur, işte ashabı da budur. Tevrat'ın dile getirdiği, İncil'in dile getirdiği. Öyleyse ben buraya bir noktalı bir gül koyup tembihimi yapayım. Kendisinin buyurduğu gibi sahabe-i kiram efendilerimizden ismini söylemeyeceğim, kafanıza bir şey takılır. Birisi bir kısım Yahudilerden Tevrat'a ait bazı bahisler dinleyince canı sıkılıyor Efendimizin buyuruyor ki eğer Hz. Musa hayatta olsaydı bana ittiva hiç etme mecburiyetindeydi. Çünkü o zaten yüce Hakkat'ın yanını temsil ediyor. Meseleyi büyütebilirsiniz. Hazreti İsa hayatta olsaydı, Efendimizi ittifa etme mecburiyetindeydi. Çünkü onların getirdiği dinin esasafıyla gelmişti. Yani artık onların temsil edeceği bir şey kalmayacaktı. O öyle paramparça gelen, kristal kristal paramparça gelen, hakikatların Allah tarafından yapılmış hakikatler mecmu'uydu. Çünkü o makamı Cem'in sahibiydi, Ferdi ve Gavsiyet'e mazhardı. Onun için buyuracaktı ki Hz. Musa gelseydi bana uyma mecburiyetine kalacaktı. Ve ben onu da hatırlatarak diyeyim ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem varken rehber olarak hususuyla Hz. Musa'dan alacağımız fazla bir ders yoktur bizim. Ashab-ı de alacağımız bir ders yoktur. Zülkarneyn'den de alacağımız bir ders yoktur. Çünkü Hz. Musa'nın Hızır'la arkadaşlığında, Hz. Mesih'in Cibril'le arkadaşlığında, Asabı ı Keyf'in bilmem kimle arkadaşlığında elde ettikleri mana ve ruhu Allah Celle Celaluhu Efendimiz'e vermişti. Ve ümmeti de ondan tevarüz etti o meseleyi. Biz bu sacayanı kendimizde aramalıyız. Yani o yolda herhangi bir seyri süluka, herhangi bir çileye, herhangi bir inzivaya ihtiyaç hasıl olmadan ihtiyaç hissetmeden doğrudan doğruya Hakkat Ahmediyye Aleyhissalatu Vesselam'a sığınarak başka peygamberlerin onca çehdi, onca gayretle elde edebilecekleri şeyleri elde etmemiz her zaman mümkündür. Evet. Geriye gitme olurum. Oysaki o peygamberler ileriye getirmiş Belli bir noktaya bırakmışlar. O da gelmiş o işi tamamlamış. Buyurdukları gibi her gelen peygamber o boşluğu gördükçe peygamberlik binasında acaba bu bina ne zaman tamamlanacaktı? Buyururlar ki o boşluğu dolduran benim, o bina benimle tamamlanmıştır. Sana canlarımızın içindeki ruhlarımız feda olsun. Allah'ı ve berekatühü. İyisiniz inşallah. İnsanların en hayırlısı insanlara hayırı talim edenler. Dünyada Mürşid, muallim, mürebbi, mübelli yetiştirmeden daha hayırlı bir iş olsaydı Allah peygamberlerini bu maksatla gönderirdi. Allah peygamberlerini insanlar irşad etmek, insanlığa yükseltmek, insanı kamil kılmak, cenneti ehil hale getirmek için göndermiş. Vaka peygamberlere varis olmak isteyen çoktur. Hemen her hayırlı ocak, her hayırlı müessese hayrına hayırlı olmasına ayrı bir derinlik kazandırmak için peygamberlik müessesesiyle bir nispet tarar. Ama işin doğrusu şu ki muallimlik eğer kendi çizgisinde olursa doğrudan doğruya peygamberlerin varisleri bir kadrodur. Pe muallimler peygamberlerin varisleridir. Muallimlik de peygamberlere bir veraset müessesidir. Allah bunu iyi değerlendirmeye muvaffak olsun. Dünkü arkadaşlara da ben yine onların simalarından alıp onlara duyurmaya çalıştım. eskilerin temhidat dediği mülahaza ve müteahiralar içinde ilk söyleyeceğim sözleri arz etmiş sonra da onların suallerine geçmiştir. Bugün de yine müsaadenize sığınarak Rabbimin inayetine dayanıp aynı çizgide mülazalarımı arz etmek istiyorum. Sorularınıza geçeceğim. İlk aklıma gelen cümle benim için bir irizgah oldu. İlim, ilim yuvaları, ilim müesseseleri çok önemlidir. Toplumu bütünüyle dört bir yandan saran, çepeçevre saran çarpıklıklara karşı zannediyorum eğer onun düzeltilmesi, rayına oturtulması düşünülüyorsa, her şeye açık, her şeye karşı ayrı menfezleri olan ancak ilimli olacaktır. Arz edeceğim, bütünüyle ilim ve irfan yuvaları bu tek buğutlu ve tek düze yürüyen, kendi istikametinde yürüyen müesseler gibi değildir. Çok yönlüdür bunlar çok boğultudur, çok menfezlidir. Hemen hayatın her sahasına açılabilir insanlığından. Pis de vardır onda, rıhtım da vardır, rampa da vardır. Ulaşmak istediği yere amudu ulaşmak, dikey ulaşmak isteyenler onun rampasından yükselirler, onun limanından açılırlar, onun meydanından uçacakları yerlere ufki uçar, ileri ulaşırlar. İlim yuvaları öyledir. Onun için Çağın ilme daha açık, irfana da açık, düşünceye de açık büyük dimağı. Netice itibariyle her şey ilme bağlıdır der bu mevzuda. İlimsiz hiçbir şey olmaz. Ve siz bunu hem de kendi çizginize çekebilecek durumda, çekebilme imkanlarıyla elde etmiş sayılırsınız. İsterseniz buna Allah'a karşı sunulmuş ve elhamdülillah manasıyla bakabilirsiniz. Farklı bir şey. Dinden, diyanetten uzaklaştırılmış bir ilim değil. Yani siz meseleye değişik şekilde yaklaşıyorsunuz. Nasıl ki imanlı fazilet demiş, bence ilave edilecek bir şey daha var. İmanlı ilim. İlim imansız mıdır aslında? Günümüzde bu meselenin ilmin İslamileştirilmesi veya İslamlaştırılması. Bence burada da ikisini aynı yerde kullanan insanlar zannediyorum, Nuansı göremiyor, hata ediyorlar. Veya ilmin transfer edilmesi, isterseniz başka tabirler de kullanılabilir. İlmin fethedilmesi, ilmin enfüs, endeksle ele alınması diyebiliriz. İmkanların el verdiği ölçüde durabilirim üzerinde bunların. İlmin, ilim dediğimiz zaman İslamileştirilmesi, münakaşası yapılabilir her zaman. Eğer ilim, İslam'ın ilme yaklaştığı şekilde bir şey ise şayet, hatta bir bilgi kaynağı ise şayet ve belli sebeplere dayanıyorsa ki, İslam'da ilmin sebepleri, haber-i mütevatir, yalan üzerinde ittifak ve itaat etmeleri imkansız bir cemaatin herhangi bir hadiseyi rapor etmesi manasına mütevatir haber. Havas Selim'e dedikleri sağlam, arızasız aldığı şey, rahatlıkla ve arızasız alabilecek duygulara sahip olma. Zannediyorum ilmin, bilginin pozitizme açık kapısı bu. Bu aynı zamanda aklı Selim, rasyonalizmi de içine alabilecek şekilde. Bunları teker teker ele aldığınız zaman da kör edersiniz, topal edersiniz, felce edersiniz. Fakat işin gerçeğine ulaşamazsınız. Einstein'ın bu mevzudaki bakışını, müteahilasını hatırlayabilirsiniz. Bu itibarla hani günümüzde yakıştırmalar da oluyor. Hatta ben şurada konferans veren insanlarda dinledim. Bediüzzaman'ı da bir pozitivist olarak göstermeye çalıştılar. Oysaki o ilmin bir yanıdır. Hatta diğer yanlarından koparıldığı zaman mücerret bir kışırdır. Ufuksuzdur. Dünya ile kilitlidir. Ukbaya açık yanı yoktur onun. Bediüzzamanın pozitivist olması başka meseledir. Pozitizme ait kanunları, prensipleri, disiplinleri kendi düşünce dünyası hesabına değerlendirmesi başka meseledir. O eğer ele alınacaksa bu ikinci kategoride ele alınması lazımdır. Yoksa Allah kabul etmeyen, peygamber kabul etmeyen bir Ogüst Komutçu gibi onu göstermek Bediüzzaman'a da onun davasına da indirilmiş en büyük bir darbedir. Bu mevzumuzun dışında, üzerinde durmuyorum. Ben onu o günlerde sağ olsun Suat Bey benim kabalığım, benim hırçınlığım içinde değil, kendine has centilmenlik, incelik içinde anlatmış ve içimize, sadrımıza inşira salmıştır. Evet ben ilim, ilmin İslamileştirilmesi, eğer ilim ilimse, ilim Allah bilme hedefliyse, bence bunu İslamlaştırmak şu manada olur. Ya eyyühellezine amenu, aminu. Ey iman edenler, hele bir kere daha iman edin. İmanınızı yenileyin. Şu inandığınız şeylerde yeni ufuklar arayın. İmanınızı esas teşkil edecek hususları bir kere daha hallac edin. Manasına ilmin İslamileştirilmesi söz konusu olabilir. Ama bilimin İslamileştirilmesi meselesi ise bunlar bugün karıştırılıkla kullanılıyor farklı olarak, aralarındaki nüanslar gözetilerek farklı olarak da kullanılıyor. İlim tarihi, ilim felsefesini yazanlar, dünkü Farukilerden, bugünkü Seyit Hüseyin Nasırlara, Garudilere kadar ve eski ilim tarihçilerine kadar farklı da kullanılıyor, müşterek de kullanılıyor. Eğer bilim ise, yani bir yönüyle nazariye babalarına basa basa, bir noktaya ulaşılma ise bu şayet. Bence bunun İslamileştirilmesi de zor yani. Zannediyorum kavle Mücerretle meselelerin münakaşası yapılıyor. Bir kere nazariyelere bina edilmiş şeyi siz nasıl İslamlaştıracaksınız ki? Evet İslamileştirme, İslamlaştırma bu da farklı şeylerdir. İslami dediğimiz zaman oradan nispet vardır. Yani bir eksen meselesi. Acaba bu eksende bunu yürütebilir miyiz? İslamlaştırmaya gelince bu doğrudan doğruya bir maslardır. Bilimin İslamileştirmesi veya muhansı gözetmeden İslamlaştırılması meselesi, nazaryeler mecmuası, hep ipotezler üzerinde yürüyen şeyler, bazen hakikat köyüne doğruyan şeyler, bence bunun İslamlaştırılması da İslamileştirilmesi de her zaman münakışa açık bir şey. Olur mu olmaz mı bilemiyorum. Bu da. Çünkü bugünkü bilim diyeceğim, üzerine basarak konuşuyorum, bilim demiyorum. Bugünkü bilim, bir kısım pozitif yollarla, müspet neticelere ulaşsa bile, muhakeme ile, rasyonalist yollarla bir kısım neticelere, müspet neticelere ulaşsa bile, temelinde esas, materyalizm esasları üzerine merses olduğundan dolayı bu zaviyeden bakıp doğruyu görmek mümkün değildir. Onun için bence İslamileştirme, İslamlaştırma, yörüngeye çekme filan demek bunlar yanlış. Ve bunlarla ne maksadımıza ulaşabilir ne de bugünkü ilim adına araştırırken, ilim adına eşya ve hadiseleri hall ederken bakışlardaki miyopluğu düzeltebiliriz. Ben dikkat ederseniz size ayrı bir şanslılığı, ayrı bir bahtiyarlığı paylaşıyorsunuz dedim. Çünkü bu kocaman rüya eğer gerçekleştirilecekse, yani Einstein'ın düşüncelerine kadar her şeyin altı üstüne getirilerek, Mars'ın, Hegel'in, Monizminin alt üstüne getireyim, işte şimdi bu hayvan sırtı üzerine yatmaktan kurtuldu, ayaklar üzerine doğruldu dediği gibi, eğer materyalist esaslar üzerine müesses şu ilme, sizin düşüncenizde bir şey kazandırmak istiyorsanız bence bunun restorasyonla falan düzeltilmesi mümkün değil. Bu daha değişik bir şeyle, isterseniz benim böyle de diyebilirsiniz deyip bir kapı araladım. İlmin fethedilmesi veya arz edebilirim dediğim ilmin enfüs endeksli olması gönüyle ele alınabilir. Muallim arkadaşların için bu ben esas bunlar arz ederken burada Ukelalık yapmadan Allah'a sığınır, sizden de özür dilerim. Ancak bu husa dikkatinizi istirham ediyorum. Bazı şeylerin değerlendirilmesinin lüzumuna şiddetle inanıyorum. Bakın günümüzde biz tıp gerçeğini ele alıyoruz. Alabiliriz de bunu. Fizik gerçeğini ele alıyoruz. Kimya vakasını ele alıyoruz. Astrofizik vakasını ele alıyoruz. İstidlalde bulunuyoruz. Bunlarla bir kısım neticelere gitmek istiyoruz. Fakat temelde bunların hepsi hemen hemen maddi blokaja dayandığından ve bu müesseselerin statini yapanlar, materyalist olduklarından dolayı bence bu blokaj üzerinde bizim varacağımız yere varmamız oldukça zordur. Kıstaslar yanlış. Ölçüler yanlış bir kere. Kaostan başlıyor her şey büyük patlamadan başlıyor. Tesadüflerin varında gelişiyor. Fırtınalar yön veriyor hadiselere. Ve sizin bütün ilim dalları işte bu fırtınaların içinde rastlantıların kucağında gelişiyor. Ta işin başından bir kere ol dedi, olu verdi. Hakikatına dayalı kainat ve kainat içinde gelişen ilim dalları sonra tesadüf rüzgarlarıyla gelişen ilim dalları onun içindir ki gerçeği ifadede bazen gülünç duruma düşüyor veya dualizmden kurtulamıyoruz. Ama bunlar da bizim ilme yaklaşımız. İlim, ilim, bugünkü bilim, bilim olarak ele alındığında buna bir şey demem, diyemem. Fakat bize ait meseleleri bu kaideler üzerine oturtma, gayretleri açısından ele aldığımız zaman ben yaptığımız şeylerin yamalı bohçadan farkı olmadığını müsaadenizle söyleyeceğim. İnancımız kalbimizde mahfuz ve sağda solda ilim vadilerinde, ilim zirvelerinde dolaşarak bir şeyler buluyor, yakıştırmalar yapıyor ve sun'i teliflere gidiyoruz. Tıpkı bir dönemde, orta çağda yaşandığı gibi, mutlaka dini, ilme, vizi ettirme gibi, bilime, nazariyelere vizi ettirme gibi, İlmem vereceği bir pasaportla dinin değişik milletler, değişik cemaatler, değişik dindarlar arasında dolaşma hakkına sahip olabilmesini sağlamak için bir vize ettirme gayreti içinde bulunuyoruz ve dualizmden kurtulamıyoruz. Bir öyle düşünüyoruz, bir de böyle düşünüyoruz. İlmi araştırmalar dediğimiz zaman da onun kistaslarına uyuyoruz. Oysa ki bunun böyle olmaması lazım. Neden? Çünkü kainat dediğimiz kitap Allah'ın, ilmiyle çizilmiş, programı yapılmış, kudreti, iradesi ve meşi'etiyle hadiseler halinde konuşan bir kitaptır. Bir kitaptır ki, Kainat kitabını çağımızda en güzel okuyanlardan birisi, Sus Kainat Mescidi Kebirinde Kur'an Kainatı okuyor diyor. Ve bu çok önemlidir. Yani Allah'ın kelam sıfatından gelen bir beyanı Allah'ın ilim, kudret ve irade sıfatından gelen, hadiseler halinde cereyan eden ayrı bir beyanını okuyor. Eğer Kur'an olmasaydı, o kitap çok manalarıyla kapalı kalacak, manalandırılamayacaktı. Kur'an olmasaydı ve peygamberler olmasaydı, biz de kainatın çehresine bakacak, materyalistlerin baktığı gibi bakacak, değerlendirmeye, manalandırmaya ulaşamayacaktık. Şimdi Allah'ın ilmiyle planlanmış, programlanmış, kader dairesinde ele alınmış, sonra kudret, irade ve meşeetiyle, yine o büyük zatın ifadesiyle arz edeyim ben, görünmeyen bir yazı üzerine mum sürülmek suretiyle açığa çıkarılmış. Tabiri diğerle yine kaderdeki onun ifadesidir. Bu kaderi yazılar üzerine, bunlar ilim noktasında vücutlar vardı. Kudret ve irade geçince taalluk edince harici vücut noktayı nazarında varla yermişler. Aslında bunlar yine vardı. Allah var olduğu için vardı, Allah'ın ilmi var olduğu için vardı. İlahi planda, ilahi programda vardı bunlar. Fakat bunların harici vücut noktayı nazarında meydana gelmeleri kudret ve irade ile oldu. Öyleyse bu iki kitapta Allah'ın biri hadiseler halinde, eşya halinde akan bir kitap, diğeri de bu kitaba tercüman olan Kur'an, konuşan bir kitap. Allah tarafından o kainata ait manaları derleyip, toplayıp insana anlatan bir kitap. Bu iki kitabın zıt olmasını düşünmek kadar dünyada garip bir hadise olamaz. Bu iki kitap bir hakikatın iki yüzü gibidir. Bir yüzü eşya ve hadiselerdir. Diğer yüzü de bir beyandır. İnsan eşya ve hadiselerden bir parçadır. Fakat insan aynı zamanda iradeyle ve şuurla serfiraz kılınarak bu iki beyanı anlamak üzere Allah'a muhatap olmuştur. Bu onun içindir bakın. insanla alakalı Rahman suresine rahman Allemel Kur'an, Halakal insan, insanı yarattı. Allemel Beyan arkasında. Münasebeti ona göre kavrayın. İnsan yaratılıyor çok önemli yeri. Kainat, kitabının hecelenmesi lazım. Kur'an'a göre yorumlanması, manalandırılması lazım. Böyle yorumlayacağınız, manalandıracağınız ana kadar Allah'ı gözlerinizle görseniz, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında seyrinizi ikmal etseniz, ayan beyan, her şey artık açıktır, haktan ayan bir nesne yok deseniz Niyazi Mısri gibi, fakat yine dualizmden kurtulamayacaksınız. Çünkü mesele çarpık olunca sizin bakışlarınızda çarpık, yaklaşmalarınızda çarpık olacaktır. Dün değişik bir vesileyle sizinle Efendimizin gurbetini bir başka gün de Kur'an'la sizin gurbetinizi arz ettim. Kur'an bir vadide, siz bir vadide gariptiniz. Şimdi eller, parmaklar ucuca ve bunu meseleyi de karakterize ederken o filmlerde sizi heyecana sevk edeceği şekilde Hani düştü düşüyor damdan, pencereden aşağıya kaydı cidiyor. Elinizi uzatıyorsunuz, tutmaya çalışıyorsunuz. Parmaklarınız parmakların ucuna değiyor. Kayıyor, yeniden değiyor, yeniden kayıyor ve yakalıyorsunuz. Kur'an 3 asırlık. Bir manada 5 asırlık gurbetinden sonra dedim şimdi parmak uçları temasta veya el ayaları iç içe demeye çalıştım. Dünkü mini sohbette de Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem aynı gurbetin birkaç asırdan beri yaşandığına Arkadaşlarımın dikkatini çektim Ve istenirse şimdi denebilir Kainat kitabıyla Kur'an birbirlerine karşı bir gurbet yaşıyorlar Aslında bunlar bir hakikatin Ayrı ayrı yüzleri Sırt sırta vermiş bir hakikati ifade eden şeyler ama Fakat bunları anlatacak Tanıştıracak dile getirecek, ona tercüman olacak Allah'ın muhatabı olması, olmakla, Allah'a muhatap olmakla serfiraz olmuş insandır. İnsan bu ikisinin dilini anlamadıktan sonra, bu iki dile tercüman olmadıktan sonra bu iki kitapta birbirlerine karşı gurbet yaşayacaklar. Bu birdenbire yapılacak şey değildir. Fakat temelleri tam beş asır evvel sarsılan, nizamiyenin sarsılmasıyla sarsılan, ve bize tam 8 asırlı kurbet yaşatan Bir dönemin Toplum hayatında Yeniden var olması İsterseniz buna Kainat hakikatıyla Kur'an hakikatının Bütünleşmesi suretiyle Bizim bu hakikatlara Uyanma planında Dirilmemiz diyebilirsiniz Yani bu manada yeni bir Dirilişi ihtiyacımız vardır Gelecekte şimdiye kadar Doğrular şeklinde bize yurtduran çok yalanlar başlayın. Bunlar gerçek yüzleriyle sizin araştırmalarınızda inşallah ortaya çıkarılacak. Ve görüyorsunuz da bunu. Bu mini yarışmaları hafife almayın. Bizim ilk arşiyemiz, ilk kavsi urucumuz da böyle başladı. Yani 3. asırda 3. asra girerken başladı. Ve 5. asrın sonuna kadar 3 asır aşağı yukarı hep semaların üveyki gibi çok yükseklerde dolaştık, pervaz ettik. Tavus gibi. Fakat bu iki ilmi birbirinden ayrınca meseleyi mektep-medrese hikayesine boğunca, ulumu diniye, fünunu müsbete bunları birbirinden koparınca, ilmi din karşısında yetim, dini ilim karşısında yetim hale getirince, sekiz asır gurbet yaşamaya mahkum olduk. Onun için diyebiliriz ki sizin say ve gayretiniz aynı zamanda bütün İslam dünyasındaki bu gurbeti de sona erdirmedir. Buna isterseniz bir fantezi olarak günümüzde çoklarını yaptığı gibi yaklaşır, ilmin İslamileştirmesi dersiniz, münakaşası yapılabilir, İslamlaştırılması dersiniz, münakaşası yapılabilir. Benim enini sonunu, önün arkasını düşünmeden burada size karşı attığım ilmin fethedilmesi dersiniz. Münakaşası yapılabilir. Ve isterseniz biraz da önemli üzerinde durduğum yine münakaşası yapılabilir. İlmin enfüs endeksli olması. Değişik yerlerde İmam Gazali'den bu yana bu meseleye temas edilmiştir. Ve kendine has en geniş çerçevede de zannediyorum Hazreti Bediüzzaman zamanla ele alınmış eğer vicdanda insan içinde ve dünyatında bir musaddık olmazsa, sizin kainattan toparlayacağınız, kalbe taşıyacağınız, ilim irfan adına her şey havada kalır. Evvela vicdanda o musaddık olmalı. İsterseniz bunu sofilerin ile ele alalım. Evvela meseleye enfüsi tefekkürle yaklaşmak lazım. Enfüsle siz kendi kendinizi fethettiğiniz zaman dışarıdan içinize akıp gelen her şey Süt guddelerini bulmuş gıdalar gibi onlara uğrar uğramaz, süte proteini inkılap edecek hı. ve memelere akacaktır. Ama bu sistemi kuramamış iseniz, kalpte umuşladık yoksa müyüp bakacaksınız. Eşya ve hadiselere müyüp bakacaksınız. Dualizmden ve tezatlardan, tenakküzlerden, hakikatları yamama suretinde ifade etmeden kurtulamayacaksınız meselenin enfüs endeksli olması evvela içte Allah'a erilmesi memfezlerin açılması eşyanın gerçek yüzünün görülmesi Allah'a kurbiyetin kazanılması ve eşyanın bir kere daha yakasından tutulup silkinmesi örgalanması ve onun gerçek rayına oturtulması Einstein'ca değil Max Planckca değil Newton'ca değil daha farklı bir zaviyeden bütün varlığın ele alınması. Buna isterseniz Hz. Muhammedçe diyebilirsiniz. Hz. Muhammed döneminde var mıydı böyle bir şey sallallahu aleyhi ve sellem? Ben hemen kesirmeden arz edeyim. Hz. Muhammed döneminde büyük çoğunluğu itibariyle tecrübeye dayanan, biz eskiden pozitif ilimlere tecrübi ilimler diyorduk. Tecrübi ilimler bu seviyede değildi. Olamazdı da. Ama Efendimiz döneminde Müslümanlar tarafından temsil edilen ona da bilhassa bilim demeyeceğim. İlim diyeceğim. İlim çağını aşmış seviyedeydi. O güne göre. O güne varılan noktanın ötesindeydi. Vaka Grekler arasında Atina'da, Roma'da belki bizi aşan bazı şeylerden bahsediliyordu ama bunlar nazariyeydi. Ve görüyoruz ki biz daha sonra Kur'an'la açılan ufuklar, sünnetle açılan ufuklar, yani arzın ve semanın yüzündeki nikabın çözülmesi. Kur'an'da belki yüzlerce ayet var. İnsanı semanın derinliklerine çeken ve düşündüren. Bu aynı zamanda sahipler var. Düşünmüşsünüzdür zannediyorum. Mesela sizin takvimleriniz, ibadetü taatlarınız, gökyüzünde yıldızların, ayın, kamerin ve güneşin hareketlerine bağlanmıştır. En azından bu meseleleri matematik çerçevesinde tespit için ilk Müslümanlar gözlerini semaya dikmiş ve bunların sırrını çözmeye büyüsünü çözmeye başlamışlardır. Yani bir taraftan nazari gibi gelen Kur'an-ı Kerim o yine çağın insan ifadesiyle bir yönüyle şihab-ı sakip gibi bu tabir aynı zamanda Kur'an'ındır ve sema ve tarik ve ma edrake ma tarik yırtan delen burada hem gökten aşağıya inen şahaplar hem şeytanların başına yağan şahaplar hakkı garanti eden şahaplar hem de semavili ile insanların içine inen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hem de Kur'an semasından dünyamızı aydınlatmak üzere inen Kur'an Necmi takibi. Her günüyle. O karanlıkları delmiş Kur'an'ın ayatı beyinatı, nazarları semalara çevirmişti. Bana göre çok erkendir yani. Kur'an tahlil ve şerh edildiği 3. asırda daha 2. asrın yarılarında bu meselelere doğru merdivenler kurulmaya başlanmış. Rasathanelerin temeli atılıyordu. Çok erken sayılır o güne göre batıdan 6-7 asır evvel ilme daire yazılan şeyleri, ben onları arz etmeyeceğim. Siz onlar benden çok iyi biliyorsunuz. Dünya kadar kitap yazıldı o mevzuda. Çok erken dönemde rasathanelerin, yıldızların rasat edilmesinin ve aynı zamanda bu işin yanında matematiğinin gelişmesinin çok önemli hususlar olduğunu söyleyebiliriz. Ve daha Hicreti Seniye'nin 3. asrında bunlar yakalanmıştı. Yani 1100 sene evvel yakalanmıştı. Ve Batı ondan sonraki 5 asrına da yine Orta Çağ diyor. Karanlık bir dönem nazarıyla ele alınıyor. Oysa ki biz orada aydınlık bir dönemi, altın çağı, ışık çağını yaşıyorduk Allah'ın inayetiyle. Ve yeniden başlı olmuş böyle bir mesele, kökünde olmuş böyle bir mesele bugün hayal değildir. Bunu Allah'ın inayetiyle siz gerçekleştirebilirsiniz. Ben şahsen sizin şahsınızda onu mütahale ediyorum. Bugün açtığınız seviyeli okullarla mini yarışmalar yapılıyor, maratonlar yapılıyor, olimpiyatlar yapılıyor. Ve dünya çapında başarılar getiriyor bu okullar. Ama gelecekte gerçekten yine bir üçüncü asır, dördüncü asır, beşinci asır gibi bir altın çağ olacak inşallah Teala. Yeniden Ben-u Harizmileriyle, Zehravileriyle, i̇bn Sinaları Sinalarıyla. Ve burada yine fikri devam ettirdiğim için bir noktalı virgül koyup devam edeceğim müsaadenizle. Bu işin diğer önemli bir yanı da şudur. Eğer meseleler bizim anladığımız manada rayine oturtulmazsa, bir gün Müslümanlar ilme ulaşırlar ama fakat o ilimden Farabi'nin, İbn-i Rüşmün kafası gibi anomali kafalar doğar. Çünkü bunlar gerçek manada sünnet kaideli, kalp eksenli, Hz. Muhammed irtibatlı meseleye yaklaşmadıklarından dolayı sallallahu aleyhi ve sellem, bunların düşüncelerinin anomali doğduğunu söyleyebiliriz. Bir kısım, İslam dünyasında çalkantılar da meydana getirmişlerdir ama fakat İslam düşüncesi adına bunlar doğdukları gibi ölmüşlerdir. Çünkü temeli bozuktur bunların. Bu yönüyle bu saha bence boş bırakılmamalıdır. İnanan insanlar kitabın ve sünnetin naslarına sımsıkı bağlılık içinde inkılapçı ruhlar, Eşya hadiseleri kendi düşüncelerine göre hallac edebilecek halaşlar, meseleyi bu platformda ele almazlarsa şayet, tekrar ediyorum, İslam dünyasında yeniden Ebu Heyyanlar, Farabiler, İbn-i müstakim düşüncelerin yanında çarpık fikirleriyle insanları ithal edecek, arkalarından sürükleyeceklerdir. Yerinde biz bu ilim dahilerinin, düşünce dahilerinin Metini yapıyor ve başkalarına karşı anlatıyor. Falan saada da bunlar diyoruz. Fakat bunlar düşüncenin anomali varlıklarıdır. Düşünce zededir bunlar. Eğri büğrü düşünceleriyle yarardan daha çok ümmet de zararlı olmuş. Başkalarını konuşturmuş. Başkalarının hissiyatına tercüman olmuş. Ve bizim dağılmamıza vesile olmuşlardır. İşte bir yönüyle de bu bakımdan çok önemlidir. Evvela bu meselenin statiğinin çok sağlam yapılması lazım. Blokajının çok sağlam atılması lazım. Üzerine kurulacak şeyin de o kadar rasi ve ras rasin olması lazım. Dünyanın mahsus gibi olması lazım ki fena düşüncelere, yanlış düşüncelere, çarpık fikirlere meydan verilmesin. Ben bu yönüyle de sizi şanslı görüyorum. Çünkü bir taraftan bir tarafa geçerken, yani bir dönemden başka bir döneme geçerken sizin için sağlam, sizi o tarafa uçuracak bir terminoloji bağı var. Kopmayan bir kulp var. Sımsıkı tutunursanız inşallah akıntıya kapılmayacağınız bir ip var. Hani köprülerin olmadığı bir taraftan bir tarafa geçmek için insanların iplerle geçtiği dönemde sımsıkı ipe tutunursa su ne kadar hızlı akarsa atsın, debisi ne olursa olsun Geçerlerdi bir taraftan bir tarafa. Ve işte sizin elinizde böyle bir ip var en azından veya ayaklarınızın altında bir köprü var. Bir de gelecekte araştırma merkezleri kuracak, araştırma enstitüleri kuracaksınız. Henüz arkadaşlarımız Fikren bu işe hazır mıdır? Mesela desek ki biz bu mevzuda bir kanser enstitüsü kuralım. Her gün aklıma geldikçe, menfi menfi estikçe tüylerim diken diken olan bir şey var, AIDS. EİS araştırma merkezi falan deseniz, bir şekerle alakalı diyabet araştırma merkezi ciddi falan deseniz, belki günümüzde biraz ilme, irfana alışmış, açılmış, münsiyet meydah etmiş et. arkadaşlarımız bu meselelere sıcak bakarlar mı, bakmazlar mı bilemiyorum. Ben bu meseleleri zor da olsa kabulleneceği kanaatini taşıyorum. Bir de önünüzde bu var inşallah. Ve siz böyle değişik yönleriyle insanlara hayrı talim edebilecek bir mevkide bulunuyorsunuz. Allah'ın inayeti sizinle beraber olsun diyeyim. bizim okuduğumuz sununu müsbete bizim kriterlerimiz açısından sağlam bir blokajı oturmamıştır. Nasıl olacaktır bu? Günümüzün ilim yazarları, ilim felsefesinin yazarları, ilim tarihinin yazarları merhum Recai'den Hüseyin Nasr'e kadar, Garudi'ye kadar ilmin Müslümanlaştırılması, ilmin transferi, Müslümanların ilmi alması İlme İslami buhut kazandırılması gibi bu mevzuda nazariyeler, ipotezler üreterek bir yaklaşım, bir ulaşma, neticeye ulaşma yolu, zemini hazırlıyor, merdiveni kurmaya çalışıyorlar. Fakat zannediyorum bu ilim oturduğu zeminde, oturduğu sürece bunu Müslümanlaştırmak mümkün değildir. Belki bir ölçüde Müslümanlar mevcut kriterleri ellerinin tesliyle itecekler. Hayır, Einstein'a senin fizikte dediğin şu şey, bunu da ben kurcalamaya alıyorum. Bu meseleyi de şu anda laboratuvara çekiyorum, burada onunla da hesaplaşacağım demedikten sonra zannediyorum, biz bize göre bir neticeye gidemeyeceğiz. Bugün yapılan şey, Karl Marx'ın Hegel monizmine karşı, o ruhi külliyi sırtı yerde yatan bir hayvan şeklinde tasavvur ediyordu, Öyleydi yani. Maddeye dıştan müdahale eden bir mana, sahri bir ruh şeklinde düşünüyordu. Bu işin doğrusu şuydu, yani bu sırt üstü yatan hayvanın ayaklar üzerine doğrulması lazımdı. Yani madde hangi safhada olursa olsun, nasıl bir keyfiyet alıyorsa, maddenin o safhada bulunmasının hususiyetidir şeklinde izah ederek ona kendine göre sözde bir asıl hüviyet kazandırıyordu. O doğru veya eğri, Herhalde şimdilerde eğri olduğu ortaya çıkıyor. Üstadının düşünceleri de ayrı bir yanlışlıktı. Yani monizm de ayrı bir yanlışlıktı. Zaten bir yanlıştan başka bir yanlışa doğruya gidilmez, yanlışa gidilir. Çağın büyük insanı diyor ki, yani yanlış vesilelerle doğru bir maksada ulaşılamaz. Doğru maksadın vesilelerde doğru olması lazım. Yanlış yolla doğru bir yere, doğruların vardı bir yere gidilmesi mümkün değildir. Öyle olsaydı ehli dalalet hep cennete giderdi. Oysa Allah bir ok koymuş, onlara cehenneme giden yolları gösteriyor. Neyse burada mevzumuz o da değil. Şimdi bütün bunların değişmesi lazım. Siz bunlara açılırken, her şeyi kurcalarken, hatta size ait meseleleri de kurcalarken, bu iş üst seviyede akademisyenler tarafından ele alınacaktır. Ve böyle bir ele alma keyfiyeti tahakkü ettirileceği ana kadar da, biz hünunu müsbeteden eden istifade adına dualizmden kurtulamayacağız, iki ruhlu gibi yaşayacağız. İlme böyle bakacağız, dönüp kendi meselelerimize böyle bakacak, yaklaştıkları yerleri düşünecek ve sonra bir kısım suni değerlendirmeler çıkaracak, başkalarına anlatmaya çalışacağız. Oysa ki meselenin aslı şudur, şu kainat Allah'ın kudret, irade, meşiyet ve ilmiyle meydana getirilmiş bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim de bu kainatı bir kitap şeklinde meydana getiren Allah'ın o kitap adına beyanıdır. Bunlardan birinci kitap ona fizik, kimya, matematik, astronomi, astrofizik gibi ilim dalları mevzu teşkil eder. İkinci kitap Müslümanların düşünce hayatından inanç hayatlarına, inanç hayatlarından ameli hayatlarına, ondan cennetin haritasına kadar değişik şeyler ihtiva eder. Bu iki kitabın birbirine zıt olması düşünülemez. Ve çağın insanının yakaladığı önemli düşüncelerden bir tanesi de budur. Evet, mevsim. Bir gün gelecek, üniversitede aşılacak dedim, bağışlayın başa arttım. Siz, yüksek seviyedeki akademisyenleriniz de akademik çalışmalara gireceksiniz. Nereden nereye kadar? Kelamdan fıkha kadar, ondan hadise kadar... Elbette bilgisayarı siz de kullanacaksınız. Kompütürleri siz de kullanacaksınız. Ricali bir kere daha tanıyacaksınız, gözden geçireceksiniz. Buhari'nin gözünden kaçmış olabilir, Müslümanın gözünden kaçmış olabilir. Ama kompütür bit yeniklerini bulur çıkarır ortaya. Bir yerden değilse bir başka bir yerden bir bit yeniği vardır, bulur çıkarır. Ve nitekim İmami Buhari'nin gözünden kaçanı Darekut'nu bulup çıkarmıştır. Hakim çıkarmıştır müstedrek sahibi. Beyhak'ı çıkarmıştır, daha niceleri çıkarmıştır. Ve çağımızda Hindistan'da yetişen şu yanlış bu yanlar olabilir. Fakat bir kısım eğrileri tüspit edip çıkarmışlardır. Buharin'in büyüklüğü, müslimin büyüklüğü, bunlar bir taraftan dillere destan, bir taraftan da kıyamete kadar bütün ehli İslamca müsellem şeylerdir. Onlar bizim için kudvedir. Dokunulmaması gerekli olan insanlardır. Ama bu meselelerin yeniden bir kere daha ele alınması, gözden geçirmesi lazımdır. O istikamet arz eden, istikamet emdamlı eksende diyelim, kitaptan çağın ser rehberinin rehber düsturlarına kadar uzanan çizgide araştırmalarınızda, tespitlerinizde ve keşiflerinizde Çağ yakalayacak ve asrınızla hesaplaşacaksınız. Mesele sadece bir cennete götürme meselesi değil. Giderken dünyanızın kapılarını ardına kadar cennete açık bırakma meselesidir. İlminizle, irfanınızla arkada bıraktığınız, kültürünüzle yaptığınız şeyle, tesis ettiğiniz hayatınızla onu herkesin hüsnü kabul göstereceği bir şey haline getirecek, ve arkadan gelenlere bir miras olarak bırakıp öyle gireceksiniz. Bu da çok üst seviyede bu meselelerin ele alınmasına babestedir. Avamca olmaz bu mesele. <Gülüyor> Alimlik, yeryüzünde Allah'ın takdir ettiği, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in takdir ettiği mesleklerin en başında gelen bir meslektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanların en hayırlısı, insanlara hayrı öğretendir.'' buyuruyor. Ne hayırdır acaba? Muhakkak Kur'an öğrenmek bir hayırdır. Kur'an'ın muhtevasını öğrenmek bir hayırdır. Fıkı öğrenmek bir hayırdır. Hadisi öğrenmek bir hayırdır. Kur'an dediğimiz şey nereden geliyor? hiç tereddütü temen deriz ki Cenab-ı Hak'ın kelam sıfatından geliyor. Allah konuştuğu için, insanlarla insanların hayatını tanzim etmek üzere konuşuyor. Peygamberleri vasıtasıyla konuşuyor. Kur'an bir Allah konuşmasıdır. Sizin konuşmanız gibi. Bir insan Kur'an okuyup da ben Allah'la konuştum diye yemin isse, fukaha diyor ki fakihler, fıkıh kitaplarını yazanlar, bir insan yemin isse dese ki Kur'an okuduğu zaman, Vallahi ben Allah'la konuştum. Yemininde yalancı sayılmaz bu insan. Konuşmuştur. Çünkü Allah'ın kelamını verdi zeban etti. Tekrar etti onu. Şimdi bu Allah'ın kelamıdır. Kur'an Allah'ın kelamı. Allah'ın kelam sıfatından gelmiş. Allah'ın ilmine dayanıyorsa şayet. Şu kainat kitabı dediğimiz. Diğer bir adıyla şeriatı fıtriye dediğimiz. Diğer bir adıyla ay ayatı tekviniye dediğimiz. Fiziye, kimyaya, matematiğe, هندeseye Biyolojiyi esas teşkil eden, bir laboratuvar gibi işleyen, şu kainat kitabı kimin kitabıdır acaba? Bir başkası mı yazdı onu? Bu da Allah'ın kitabı. Onu da Allah, ilim pergeliyle yine planlamış, kudret iradesiyle yazmış, meşiyetiyle ortaya koymuştur yani. O da Allah sıfatlarından gelmektedir. Şimdi bu iki kitabın arasından fark yoktur. Bize göre bu iki kitabın okunması, bu iki kitabın ikisinin de emirlerine uyulması bir sorumluluktur. Ve çağın insanının verdiği hüküm fetva şudur bu mevzuda. Allah'ın iki çeşit kitabı vardır. Biri fiziğe, kimyaya, matematiğe, hendeseye, biyolojiye, tıbba esas teşkil eden onların laboratuvarı gibi işleyen şu kainat kitabı ayatı ı Tekviniye Mecmuası. Bu sözlerimi anlıyorsunuz değil mi? Bazılarını eski şeyle, adı o çünkü onun, kullandıktan sonra izah ediyorum, anlıyorsunuzdur. Diğer kitapta Allah'ın kelam sıfatından, konuşma sıfatından gelen Kur'an-ı Kerim'dir. Nitekim daha evvel Tevrat'tı, daha sonra İncil'di, Zebur'du, Suuf'lardır. Allah'ın iki çeşit kitabı vardır. Bu iki kitaba da mükellefler, sorumlular uyma mecburiyetindedirler. Bu kitaplardan Kur'an-ı Kerim'e uyanlar inşallah dünyada da ahirette de mükafat görürler. Fakat Kur'an'a uymanın büyük ölçüde mükafatı ahirette verirler. Gayet az nisbette mükafatı dünyada verilir ve gayet az nisbette uyulmazsa cezası dünyada verilir. Uyulmadığı zaman büyük ölçüde cezası ahirette verilir. Arz edebildim mi düşüncemi? Bakın Kur'an kitabı kainat kitabından bu noktada biraz ayrılıyor. Kainat kitabına uymamanın cezası büyük ölçüde dünyada verilir. Çok az nisbette ahirette verilir. Uymanın mükafatı büyük ölçüde dünyada verilir. Cezası da az ölçüde, ahirette verilir. Şimdi bu kainat kitabına uyanlar, sizin kafir dediğiniz insanlarsa Allah onları mükafatını veriyor. Yani eşya ve hadiseleri hallac ediyorlarsa, didik didik edip içine giriyorlarsa, varlığın koridorlarıyla insan mahiyeti arasında köprüler kuruyorlarsa, bir yönüyle Kur'an'ı fiilen varlığın nabzında duyuyorlarsa şayet Allah onları mükafatlandıracak. Allah'ın adilane kanunları bunlar. Müslümanlar ne olacak? Kainat kitabını anlamadığından, hallacı etmediklerinden dolayı ceza görecekler. Böyleyse bakın şimdi geriye dönelim. Allah Resulü buyuruyor ki, insanların en hayırlısı, insanlara hayır talim edendir. Bizim hayır anlayışımıza göre, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekle, tıpkı Kur'an-ı Kerim'in elb cüzü gibi, kainat kitabını okuma öğrenen arasında fark yoktur yani. O iki kitap da Allah tarafından yazılmış, tespit edilmiş, dizayn edilmiş şayet, İkisine karşı saygı da Allah'a karşı saygıdır. Ve ikisine karşı alakasız kalmak da Allah'a karşı saygısızlıktır, terbiyesizliktir. Az edebiliyor muyum? Şimdi bu zaviyeden bakınca bizim takva tarifimiz bile çok engindir. Müttaki, farzları yerine getirip haramlardan kaçınmanın yanı başında kainat kitabının prensiplerine riayet eden insandır. Siz farzları yapıp haramlardan kaçınabilirsiniz, bir ölçüde müttakı olursunuz, cennete de girebilirsiniz. Fakat tam müttakı olamazsınız, kainat kitabının kanunlarına raayet etmediğinizden dolayı. Ve günümüzde bu çok önem kazanmıştır. Nasıl önem kazanmıştır? Bakın, Müslümanlar raci zararlar olmaya başlamıştır bunun. Şimdi bir dönemde siz, eşya ve hadiseleri hallac etmeyi ihmal etmişsiniz. El alem gelmiş, bir rönesans gerçekleştirmiş hem de sizden sonra, sizin kriterlerinizi değerlendirerek. Arkasından gelmiş bir sanayi inkılabı gerçekleştirmiş. Siz hala eski dönemlerde ortaya koyduğunuz zaferin sarhoşluğuyla yaşıyorsunuz. Arkadan gelmiş bir teknoloji inkılabı gerçekleştirmiş, bir ilim inkılabı gerçekleştirmeye çalışıyor. Siz bunları hep arkadan seyretmişsiniz. Bütün bunları kainatın nabzını tutarak, kainatın kalbini dinleyerek gerçekleştirmiş. Ve dolayısıyla da o, bunların mükafatını alıyor. Bu arada siz ne olmuşsunuz? Tabii kaymış aşağıya düşmüşsünüz. Şimdi o adam size yukarıdan bakıyor. Siz onların kapılarına mark için, dolar için dökülmüşsünüz. İşçilik yapıyorsunuz. Karnınızı doyurmak için çalışıyorsunuz. Ve siz Müslümansınız. Size nasıl bakar o insan? Sizin kapınızda çalıştırdığınız aşçıya baktığınız gibi bakar. Caddenizi süpüren insana baktığınız gibi bakar. Bir yerde tünemiş kafasını çeken bir adama baktığı gibi bakar. Sefalet içinde kıvranıp iki büklüm gezen adama baktığınız gibi bakar. Hiç kimse kapısının önünde çalıştığı hizmetkarın elindeki mesajı almayı düşünmez. Siz rica ederim düşünür müsünüz? Hizmetçiniz gelsin desin ki beyim, paşam, karmakamım, valim, sayın parlamenterim, sayın büyüm, sayın devlet başkanım taksinizi kullanın, sizin aklınız ermiyor, şöyle bir mesele var, gelin alın bunu da bu meseleyi aklınız ersin dese nasıl karşılarsınız bunu? Demek ki bakın bir noktada kaybetmek esasen sizin elinizde değerler üstü değerlere sahip olan bir cevher hazinesine karşı bir bakış zaviyesi meydana, açısı meydana getiriyor ve siz kendi değerlerinizi takdir ettiriyorsunuz, arz edebiliyor muyum? eğer siz bu üstünlüğünüzü korsaydınız devletler muazenesinde yeriniz olsaydı bugün Kur'an'ı temsil ederken Hz. Muhammed'in mesajını götürürken kendinize baktıracak bir konumda olsaydınız o zaman onu sunabilecektiniz demek ki bir yönüyle kainat kitabını çok iyi okuma Kur'an'ın çok iyi okunmasına tesir ediyor onun neticesi Kur'an adına dezavantaj şeyler doğuruyor Öyleyse takvanın, kainat kitabının da okunması şeklinde algılanması yeni ifadesiyle Kur'an'ın çok iyi anlaşılması adına çok önemlidir. Ve biz bu meseleyi böyle beş baş mamur, mükemmeliyet içinde tam entegre anlayacağımız, yaşayacağımız ana kadar da bu sefaletten, bu perişaniyetten, bu derbederlikten kurtulamayacağız. Ağzedebildim mi? Geleceğin fikir işçileri muallimlerdir. Geleceğin büyük umranının, şimdi uygarlık diyorlar umrana. Uygarlığının büyük mimarları, düşünce insanları muallimlerdir, onlar kuracaklar. Ve o kadar çok başkalarını büyük, kendinizi küçük görmeyin. Bu sistemli çalışırsak, dişimizi sıkarsak, Mehmet Akif'in bir yerde ifade ettiği gibi bir hamlede, bir nefhada Allah'ın inayetiyle elde edilebilecek bir şeydir. Japonlar 2. Cağın Harbi'nde sizin hiçbiriniz o dönemi idrak etmediniz. Ben de elifbe diyen bir çocuktum yani. Çünkü 45'li yıllarda 7-8 yaşında bir çocuktum. O dönemde yerle bir edildiler. Japonların yerle bir edilmesi bizim yerle yarı edilmemizden tam 25 sene sonra oluyor. Yani biz onlar kadar tam yerle bir edilmedik. 1. Harbi'nde Yine bir milletimiz, bir ordumuz, bir askerimiz, bir kumandan tayfamız vardı ki onunla bir istiklal mücadelesi destanı gerçekleşti. mi değil mi? Mücahit ve mücadil bir millet vardı. Bu millet 7 cephede silah bitmiş, yüz seneden beri harb ediyordu. Yine 7 cephede 7 düvele karşı savaştı Allah'ın inayetiyle. Ve bitmedik yani. Ve müstakil bir de belli bir ölçüde müstakil bir devlet haline geldik. Fakat Amerikalılar tamamen işgal ettiler Japonya'yı. İlk hamlede 80 bin insan öldü. Hiroshima'da, Nagasaki'de. Daha sonra da radyoaktif tesisle dünya kadar insan, dünya kadar sakat insan oldu. Ve uzun zaman Japonlar harp sanayi geliştiremediler. Diğer şeylerde de sınır vardı. Almanlar da aynı darbeyi yemişlerdi. Belki 50'lerden sonra onlara yeni bazı şeyler yapma fırsatı verildi. Ve 25 senede bir hamlede bir nefede Avrupa'yı çoktan geçtiler onlar. Şimdi Amerikalılar bazı feza projelerini onlarla müşterek gerçekleştiriyorlar. Denebilir ki dünyanın zengin devletlerinden. Hatta dün yerle bir edilen ülkelerden bir tanesi 50'den sonra Kore, Güney Kore, Kuzey Kore. Onlar bile bugün bizden çok ileri Avrupa ile yarış yapabilecek. Ve bütün Afrika ülkelerinde eşyalarını dampik yapıp, zengin olan, dünyanın zengin ülkelerinden. O meseleyi çok o kadar uzak, Kaf Dağı'nın ardında görmeyin bence. Zannediyorum dişimizi sıkarsak Allah'ın naet ve keremiyle ve şu on senelik bir meseledir ülkemiz. Ve şu on sene sonra iyi çalışılır ve şu bizi iftiraka çekip dağınıklık içinde, berişaniyet içinde boğmak isteyenler inşallah emellerinden muvaffak olmazlar. Allah onlara fırsat vermezse ülkemiz istenilen noktaya ulaşacaktır. Dünya yeniden bir manevi buhran geçiriyor, biz zannediyorum sadece Türkiye'de bir ekonomik kriz yaşanıyor bununla Türkiye'deki durumdan sadece müteessir bulunuyoruz, Türkiye'yi karanlık görüyoruz, aslında zannediyorum dünyanın en müreffeh ülkelerinden bir tanesi Amerika'dır ve Almanya onun arkasından gelir. Dünyada daha böyle küçük devletler var, ekonomik durumlarını halletmişler, bir ölçüde problemlerini çözmüşler, oturmuş, eskilerin ifadesiyle müstakar devletler var. Bütün bunların hepsi belli ölçüde bu krizden nasibini alıyor. Krizden nasibini alma meselesi üçüncü, dördüncü dereceye düştüğünüz zaman biraz artıyor. Bize bir yer aradığınız zaman devlet ve millet olarak üçe mi korsunuz, dörde mi korsunuz? Bu itibarla da hissemiz, nasibimiz dünyada yaşanan buhrandan o ölçüde olur. Allah dünyayı bir kere daha sıkıştırıyor. Ben bu sıkıştırmanın sebepler üzerinde durmayacağım. O uzun ve çok su götürür. Meselenin içtimai yapıdaki arızalardan, kaynaklanmasından söz edilebileceği gibi dünyayı ekonomi bilmeyen insanların idare etmesinden kaynaklanan yanları var. İnsanların israfından kaynaklanan yanları var. Eskiden insanlar Kutu Layemut derlerdi. Kutu lay Layemut'la yaşar. Yani insanı öldürmeyecek kadar bir gıdanın alınması. Ve yine o ölçüde giysileri vardı. Ona yakın da bir barınakları vardı. Başlarını sokar idare ederlerdi. Daha ziyade ulvi mefkureleri, gaye hayalleri açısından zengin olmaya çalışırlardı. Duygu ve düşünce dünyaları itibariyle, kültürleri itibariyle zengin sayılırlardı. Şimdi başka yönlerde zenginlik peşindeler, zengin olmuşlar, olmamışlar ayrı mesele. Fakat duygu, düşünce, mefkure açısından ama bütün insanlık, insanlık var olduğu günden bu yana en fakir halde, en aciz halde, en muhtaç haldedir. İsraf, Allah'ın nimetlerinin kadrini bilememe, ulu orta saçıp savurma, şimdilerde savurganlık diyorlar. Böyle alıp yürüyünce bir taraftan savurganlığa dayalı bir kah diyelim, bunu da yine eskiler derlerdi, kıtlık demek. Arapçadan gelen kaht kelimesini bir güzel üzerinde tasarruf yaparak onun kıtlığa çevirmişiz. İsterse Allah'ın bereketini alması şeklinde meseleye yaklaşılabilir. Çağımızın devasa kameti, ışık insan bu meseleye yaklaşırken der ki, israf bereketin kesilmesine bir sebeptir. İhtisat da sebebi berekettir. İnsanlar tasarruf yapsalar Allah bin ve bereket ihsan edecek. Bunların üzerinde durulabilir, bu sebepler çoğaltılabilir, hatta psikososyolojik sebeplerden de mesele bağlanabilir. Fakat arz ettiğim gibi ben onun üzerinde durmayacağım. Dünya yeniden bir manevi buhran arenasına çekildi. Adeta Allah tarafından sıkıştırıldıkça sıkıştırılıyor. Tarihi tekerrürler içinde, Tarihi tekerrürler, bir izafet terkibi daha ilave edeyim, devri daimi içinde, anladınız mı bunu? Tarihte tekerrürler vardır, aynı hadiseler, ayniyet içinde değil, birbirine benzerlik bizim ifademizle misliyet içinde cereyan eder. Aynı değildir, tarihi tekerrürler aynı olsa, alır onlara tedris edersiniz insanlar yanlış iş yapmazlar ders alınır onlardan oysa ki tarihi tekerrürlerden ders değil ibret alınır çünkü ayniyet yok benzerlik vardır tarihi tekerrürler içinde mesele yaklaşılınca görülür ki Cenab-ı Hak insanları sıktığı sıkıştırdığı preslediği dönemler o insanlık için yeni ufukların açılmasının mebleği sayılmıştır ben bunu normal alemden bilemiyorum. Mikro aleme, atomlar aleminde de bu böyle midir? Yani kimyanın kanunları içinde, fizik kanunları içinde aynı şey cari midir? Bilemeyeceğim de. Tert planında bunu ele alın. Ne görürseniz orada toplum planında da aynı şeyler karşınıza çıkar. Hadis diye rivayet edilen bir şey vardır. Bir kısım muhakkikin dediğimiz tahkikçi büyük insanlar onlar da maktul söhrevardıye ait bir söz olduğunu söylerler. İşte di azmetu tenferici der. Karar kararabildiğin kadar, sıkıştır sıkıştırabildiğin kadar çünkü kararmanın son noktası aydınlığa açılmanın başlangıcıdır der. fert planında bir insan sıkıştırılmışsa buna Tasavvufi tabirlerle yaklaşırsak kapsali denir. Her kapsali kaps kabza kılıcın kabzasına da deriz. Elin sıkılması, parmakların sıkıştırılması buna da kabza deriz. Elle zaten kılıcın kabzası sıkıştırıldığından ona da kabza diyoruz ve işte Arapça bu kelime kaps kelimesi de esas bilindik bilinmedik bir pençeye alınıp insanın sıkıştırılması demektir. Tasavvufta insan ruhunda sebepli ve sebepsiz sıkışma manasına gelir bu. Bunu tasavvufla alakalı mülazalarımız ifade ederken arz etmiştik. Arz edenler birkaç ay veya bir iki sene öteye giderek buna bakabilirler. Üzerinde durmayacağım. Kapsalları ferdin bir kısım günahlarından kaynaklanabilir. Kafil yaşamasından kaynaklanabilir. Evvela kendinizi ferah feza bir iklime salarsınız, biraz çakır keyif yaşarsınız, serazat yaşarsınız. Buna ceza olarak bir bakıma, sanki ruhun isteğidir o, çünkü ruh o kadar serazat olmayı arzu etmez, o daha ziyade öbür alem için burada hep metafizik gerilim içinde bulunmaya çalışır. Bu defa arkadan hemen kabus gelir. Yani sizin kendinizi salmanıza mukabil adeta yedi kudret tarafından, ilahi ve büyük muhit tasarruf tarafından hele biraz toparlanın falan deme manasına bir kabus gelir. Bazen sizi sıkıştırıp ağlatmak, kendisine yönlendirmek için de kabus verir. Tıpkı bir annenin çocuğunu barına basması, çocuktan gelen bir ihtiyakla çocuğuna Çocuğunu bağrına basması için önce hafiften onu tokatlaması gibi bir şeydir. Yani yollar daralır bakarsınız, geçit vermiyor hale gelir, sebepler yavaş yavaş sukut eder, siz bütün sebepleri gözünüzden siler, müsebbibü baba yönelirsiniz. İşte onun maksadı da budur, sizi kendine yöneltmek. Böylece sizi yeniden bilinmedik bir kabza içine alır, bir pençi içine alır ve sıkıştırır. Siz de eğer anlıyorsanız bu işlerin başınızda hangi sebeple hangi sayıklarla döndüğünü. Hatırlayın 8. sözde kuyuya düşmüş iki tane adam. Biri meseleyi anlamıyor, öbürü anlıyor. Diyor ki bu işler tesadüfe benzemiyor diyor. Sahrada koşuyorsun, arkana bir aslan takılıyor. Kuyuya düşüyor, bir ağaca tutunuyorsun. Ağacın dibinde beyaz fare, siyah fare ağacı kemiriyorlar. Bir de bir ejderha ağzını açmış filan Üst üste böyle omuz omuza vermiş bu hadiseleri rastlantılara vermek mümkün değildir Belli ki bunlar daha önce planlanmış bir kaderi program olarak benim karşıma çıkarılmış Aynen öyle de böyle üst üste kapsızlar gelince Kendi kendine diyeceksin ki Demek bunlar beni aşan bir kudret tarafından planlanıyor ve ben bu işte bir figür olarak kullanıyorum, o kaderi programı oynamak bana düşüyor sadece. Öyleyse o kuyudaki insanın dönüp sahibine yalvardığı gibi, ''Ey bu yerlerin maliki'' deyip, ''Sana sığındım, sana dehalet ediyorum, bahtına düştüm'' dediği gibi, sen de o sıkıntılara maruz kaldığın zaman Cenab-ı teveccüh edip o kabzdan seni kurtarmasını isteyeceksin. Ferd için ben kabzı arizvamik arz etmiyorum. Bu türlü kabz söz konusu olduğu gibi toplumlar için de söz konusudur. Aynen toplumda böyle bir demir pençenin içine girer ve sıkıştırılır. Aslında bizim kabzımız da 19. asra girerken başlamıştır. Devlet planında sukut, fert planında sukut birbirini takip etmiş. İflaslar iflasları takip etmiş hususiyle tanzimattan sonra. Hep kazanma kuşağında kayıplarla karşı karşıya kalmışızdır. Hep kazanma adına kumar oynuyor gibi zar atmışızdır. Fakat her defasında kaybetmişizdir. Ve bu dönemde hep kabz yaşamışızdır. Değişik kapılara müracaat, değişik şeylerden mededulma, bir dönemde bir Fransız hayranlığı, bir dönemde İngiliz hayranlığı, devleti Ali'ye, Bab-ı Ali'de, Enderon'da bile İngilizler, İngiliz devleti fehimanesi şeklinde anlatılır. Yani muhteşem, muazzam, yeryüzünde zırlullah İngiliz devleti demek. Ve fertler de devletin altında ezildiği bu eziklikten hisselerini almış, paylarını almışlardır. Milletçe bir kabz yaşamışız. Yani ferdin vicdanda, ruhta, duyguda, düşüncede ve maddi hayatta sıkıntıları gibi Millet olarak İslam ümmeti olarak yaşamışız bunu Ama Günümüze doğru gelirken Daha farklı Böyle adeta karşımıza Uçurumlar çıkıyor gibi Kabzlar çıkmıştır Ve şu anda da mübalağa etmeden diyorum Çok ciddi bir Kabz pençesi içinde bulunuyoruz Yeniden Bütün dünya böyle bir sıkıntıyı yaşıyor Ve Türkiye de bundan Nasibini alıyor Beşaret vermek bu kelimenin daha doğrusu bişarettir fakat Türkçemizde Galati meşhur olarak Beşaret şeklinde yerleştiğinden dolayı Garip bir kelime kullanarak orijinalite yapmak istemedim Beşaret siz de öyle biliyorsunuz onu müjde demek Beşaret verme mevkinde değilim durumu ona da müsait değil Kainette bulunmayı hiç sevmem Başkalarının kerameti veya kehaneti intakı bilhakk olabilir, benimki sürçü lisandır, denk gelebilir bazen. Fakat bir şey arz ediyorum, Allah'ın bu değişmeyen tarihi devri daimler prizmasında müşahede ettiğimiz bu sürekli birbirine benzer hadiselerin birbirini takip etmesi hususundan istinbatla ve maktuz sühre verdi da edebiyat tarihinde unutanmışsınızdır bir eseriyle azıcık kapı aralayalım Heya Kilin Nur